Açık seçik sözlerin söylenmesinde üç adap vardır. a. İzaha ikinci bir kere ihtiyacı olmaması. Avam ve havas herkesin seviyesine göre o sözden anlaması lazım. Havasa göre konuşan avamı mahrum, avama göre konuşan havası ümitsiz bırakır. Konuşmanın birinci edebi her iki tabakayı göz önüne almaktır. Ta ki dinleyiciler mahrum olmasınlar. b. Konuştuğu mevzuu Değiştirmek sizin nakle dayalı aklı da bozmaz derecede konuşmaktır. Resul-ü Muhterem konuştuğunda kelimelerin aralarında sukut eder, harf harf konuşurdu. C. Karşıdaki kimsenin sözüne muvafakaten mukabele gösterdiği zaman kalp kırıcı sözlerden sakınmalı, mesela manası anlaşılmaz söz söylememeli. Sayılan edeplere riayet etmeyen mutlaka yalana, hileye başvurur. Bu takdirde söz tesirsiz kalır. Ses yükseltmemek en düzumlu edeptir. Ses yükselten ya kendisi ahmaktır ya da karşısındaki kimseyi ahmak sanır.